Şatlayan Rüya Milletçe birbirimize karşı saygının, sevginin, insani münasebetlerin yeniden canlandığı yakın geçmişteki o kısa dönemde, bir baştan bir başa bütün ülkede her şey daha bir farklı görünüyor ve daha bir sıcak hissediliyordu. Ara sıra bir kısım münasebetsiz ve can sıkıcı sesler duyulsa da toplum hemen her kesimiyle adeta bir nevruz heyecanı yaşıyor ve bu pozun yaz rüyaları görüyordu. Hemen hepimiz hatıralardaki altın günlerimizi bu günler içindeki kendi şive ve kendi edamımızı yeniden bulmuş gibi pörne birbirimizle kucaklaşıyor, koklaşıyor, birbirimizden haberdar olmanın, birbirimize kavuşmanın, hatta birbirimizi bir kere daha keşfetmenin inşirahlarıyla hep sevgi türküleri söylüyorduk. Hülya ve rüyalarımızda her gün biraz daha delinleşen, sevenler ve sevilenler dünyasından pırıl pırıl renkli fotoğraflar, her yerde teneffüs edilen sımsıcak hava, her yanda türlenen derin bir şefkat ve merhamet, yürüyorduk, kinin, nefretin bulunmadığı, bulunamayacağı günlere. Ümitlerimizi, beklentilerimizi bütün canlılığıyla içimizde duyarak, her şeyin bizcesine açılıyor ve benliğimizi saran bir büyüyle bir zamanlar hayatımızı onun etrafında örgülediğimiz sevgi, saygı ve hoşgörü günlerine dalarcasına eyyamullah diyeceğimiz altın çağlarımıza abanıyor ve yakın geçmişimiz itibariyle milletçe bir türlü gerçekleştiremediğimiz sevgiyi sevme nefretten nefret etme ve sinelerimizdeki düşmanlık duygusuna karşı tavır alma istikametinde ümitle ihtiyakla durmadan koşuyor ve kendimiz olmaya çalışıyorduk. İhtiyarlamaya yüz tutmuş ruhlarımıza gençlik aşılamaya, renk atmış duygularımıza imanlarımızın boyasını çalmaya ve hala yaşadığına inandığımız saatlere zamanın sihrini duyurmaya duyurup akrep ve yel kovanı bir hayli zamandan beri bağlı bulundukları paslı zembereğin tesirinden kurtarmaya ihtiyaç vardı ve bunlar mutlaka yapılmalıydı. İhtiyaç duyulan bu hususlar tam yapıldı veya yapılmadı. O ayrı bir konu ama yapılmak istenenler işte bunlardı. Yakın geçmişimiz itibariyle biz işte böyle bir diyalog ve tiresi içinde hep günlerin bahara kaydığını görür gibi oluyor, yeşeren ümitlerimizle kendimizden geçiyor ve bu ince, nazlı, yumuşak havanın Toplumun hemen bütün kesimlerince benimsenip yaşanabileceği hülyalarıyla oturup kalkıyor. Her hamleyi az ilerideki sevgi günlerinin şafak emareleri gibi değerlendiriyor. Ve adeta bir şebi arusa hazırlanıyormuşçasına seviniyor, heyecanlanıyor. Ümitlerimizin ufkuna doğru kanat çırpıyor. Ve gönüllerimizin zarını yırtacak seviyedeki bir neşe ve curşişle, Yitirdiğimiz saatlerin, günlerin bize iade edildiğini, edileceğini duyar gibi oluyorduk. Keşke böyle bir vetireyi, ümit, hayal ve beklentilerimizdeki enginlik ve zenginliğiyle devam ettirebilseydik. Aslında ettirilmemesi için zahiren hiçbir sebep de yoktu, yoktu ama... Doğrusu biz bu konuda ümit ve hayallerimizin çok çok gerisinde kalmıştık. Kalmış ve her şeyi iyimserlik, hoşgörü ve hüsnü zanına bağlı değerlendirerek pusuda fırsat kollayan kini, nefreti, gayzı, öfkeyi, bağnazlığı, yobazlığı bütün bütün düşünemez olmuştuk. Mazur da sayılabilirdik. Zira bizler medeni bir dünyada aydınlar arasında tarihten kalma bu melun düşüncelerin bütünüyle ölüp gömüldüğünü, iyiliklerin, güzelliklerin, faziletlerin ve evrensel değerlerin peşi peşine Bağsübâdel mevklerinin yaşandığı bir dönemde bunların bir daha da hortlatılamayacaklarını sanıyorduk. Keşke yanılmamış olsaydık. Ne var ki biz, insanlara saygıya ve hüsnü zanla takılarak yanılmıştık. Bir daha dirilmez sandığımız bütün kötü duygular, kötü tutkular yeniden hortlamış ve birer yabani gibi her köşe başını tutmuştu. İşte bu duygu ve tutku sergerdanları bir karmati hezeyanı ile her şeye saldırıyor ve bir harici mantığıyla her şeyi ve herkesi kesip biçiyor. Bir anarşist tavrıyla her şeye tecavüz ediyor. Kinin, nefretin, gayzın, öfkenin güdümünde vahşetten vahşete koşuyor. Sevgiye, hoşgörüye uzanan köprüleri yıkıyor. Yolları harap edip yürünmez hale getiriyor. Seven ruhları sindiriyor sevgiyle çarpan sinelere şiddet ve hiddet aşılıyor, çevresine şefkatle bakan çehrelerdeki tebessümleri karartıyor ve değişik çevre ve kesimlerin birbirleriyle olan iltisak noktalarını kırıyor, yıkıyor, onlar arasındaki birlik ruhunu kesiyor, biçiyor, parçalıyor ve ulaşabildiği bütün gönüllere, düşmanlık tohumları saçıyorlardı. Evet, bunlar önce toplumu teşkil eden fertlerin birbirlerine karşı güvenlerini sarsıyor, milletin değişik kesimleri arasına suizan ve kuşku tohumları saçıyor, sonra da hoşgörü temsilcileri hakkında akla hayale gelmedik iftira ve tezvirlerle ...onların en samimi davranışlarını dahi evirip çevirip... ...hiç olmayacak bir kısım gayelere, hedeflere bağlayarak... ...bütün hayırlı işleri adeta kundaklıyorlardı. En olumlu gayretler etrafında şüpheler uyarıyor. Diyalog adına ortaya atılan tekliflerde başka maksatlar arıyor. En yararlı sözleri, beyanları... Sağa sola çekiyor, bölüyor, parçalıyor, montajlarla farklı kalıplara ifrah ediyor ve tahribin en utandırıcı örneklerini sergiliyorlardı. İşte bu şeytani gayretler millet çoğunluğu üzerinde müessir olmasa da, öteden beri hayatını şiddete, hiddete, kine, nefrete bağlamış, ve düşmanlıktan başka bir şey düşünmeyen marjinal bir kesimi ayaklandırmaya yetmişti. Ayaklandılar ve hoşgörü, diyalog, sevgi, herkesi kendi konumunda kabul etme ve kavgasız bir dünya gibi kavramlara karşı adeta savaş ilan ettiler. Yüreklerdeki ümitleri sarstı, İnsanların birbirine karşı güven ve itimadını yıktı. Toplumun değişik kesimlerini birbirine bağlayan esasları parçaladı, dağıttı ve yerle bir ettiler. Herkesi aldatamadıkları, her sineye giremedikleri, her dimada şüphe uyaramadıkları ve çoğunluğu ifade edemedikleri muhakkaktı. Ancak... Bu kesme biçme, bölme parçalama ve her şeyi hurdahaş etme gayretleri tamamen de neticesiz kalmamıştı. Eski kavgalı günlerden henüz sıyrılmış bulunan ve fakat durduğu yerde biraz da iğreti duran pek çok kimse yeniden sarsılmış ve bunların hoşgörü çağrıları alakalı bütün duyguları, düşünceleri altüst olmuştu. Bu da yıllardan beri kardeşlik, dostluk ve diyalog adına ortaya konan gayretlerin heba olması ve bu çizgide gayretlerle gerçekleştirilmesi muhtemel diyalog ve barışa giden yolların muvakkaten de olsa yürünmez hale gelmesi demekti. Şimdilerde ben bugüne kadar yapılan onca güzel iş ve gayretin baltalanmasını ve onca olumlu gelişmenin tahrip edilmesini ruhumda olsun duymamak için, olup bitenler ne zaman aklıma gelse, hayalimin yüzünü başka tarafa çeviriyor ve realitelerden kaçarak hafakanlarımı bastırmaya çalışıyorum. Doğrusu şu anda kalbimde sıkışmalar hasıl eden, tansiyonumu yükselten, vücudumda tabattun etmeye karar vermiş hastalıklara taarruz gedikleri açan, böyle öldürücü hayallere karşı yapacak başka bir şey de düşünemiyorum. Ne var ki ben onlardan ne kadar uzak durmaya çalışsam da, yine de olup bitenler herhangi bir boşluktan sızıp düşünce dünyamın içine giriyor, bazen bir zehirli ok gibi kalbime saplanıyor. İstemediğim halde zihnime akan bu meşhun bilgilerle, ''İnliyor, kıvranıyor ve kim bilir günde kaç defa Rabbime el kaldırıyor, ''Rabbena feracen ve mahrecen deyip sızlanıyorum.'' Bazen toplumun değişik kesimleri arasındaki sevgi ağlarının yırtıldığını görür gibi oluyor, bazen gelip duygularıma çarpan hoşgörü ve diyalog etrafındaki homurtularla ürperiyor ve kin ve nefret aktörlerinin öldürücü darbeleri altında inleyen dostluk ve kardeşlik hislerinin acı tarihlerini düşünüyor ve irkiliyorum. Bazen de hiçbir şey düşünmeden, olduğum yerde kala kalıyorum. Kardeşlik ve dostluğa açık o sımsıcak günlerin, şimdilerde uçmuş renklerini, gönüllerde soldurulmuş nakışlarını karartılmış ufuklarını her tasavvur ve tahayyül edişimde, ölüme yürüyen bir insanın çehresini ya da inkıraza yüz tutmuş maili inhidam bir binanın halini temaşa ediyor gibi ve hiçbir şey yapamamanın çaresizliği içinde sadece inleyerek tepkimi ortaya koyuyor ve gönlümü bununla serinletmeye çalışıyorum. Bir duygu, bir düşünce, bir anlayış, bir felsefe bu kadar hoyratça bir muameleye maruz kalınca ne kadar iflah olur ve ne kadar var olma gayesini eda edebilirdi. Onu her şeyi yakından takip eden insaf dünyasının insafına bırakıyorum. İddialar mesnetsiz olsa da Taarruz insafsız, Koparılan gürültü korkunç, Kampanya plandı, Komplo şeytani Ve bütün bu hareketlerin hedefi de Dostluk, kardeşlik ve sevgiydi. Bir kere daha Çanakkale işgali yaşamıştık. Ama bu defa Çanakkale içinde vurulan işte bu değerler olmuştu. Toplum ne kadar sağduyulu hareket etse de gönüllerden birçok şey kopup gitmiş ve değişik kesimlerin birbirlerine karşı güveni büyük ölçüde sarsılmıştı. Bu korkunç gürültü ve yaygaradan sonra artık insanlar eskisi gibi birbirini sevemeyecek, birbirine güvenemeyecek, gönül rahatlığı içinde bir araya gelemeyecek gelseler bile birbirlerini yürekten kucaklayamayacaklardı. Otel lobileri ya da değişik toplantı salonları artık tebessüm alışverişi göremeyecek. İnsanlar gönülden birbirlerinin elini sıkamayacak. Sineler şefkatle çarpamayacak. Ve o sımsıcak günler bir garip Şubat soğuğuna yenik düşecekti. Demek ki artık gönül kapıları o eski sıcaklığıyla herkese aralanamayacak. Gözler tebessüm cimriliğine gidecek. Dudaklar da sevgi mırıldanmayacaktı. Sanki gelecek adına görülen rüyalar bitmiş, Birlik beraberlik hülyaları yıkılmış, Sinelerdeki ümit ışıkları sönmüş, Emniyet soluklayan nefesler susmuş, Susturulmuş, Allah bu garip sessizliği bir daha göstermesin. Her şey endişe verici bir sükuta teslim olmuş gibiydi. Ben her gün birkaç kere hayalimle bu ürperten resimleri seyrediyor ve kırılıp dökülen, parçalanıp sağa sola saçılan sevgi, beşeri münasebetler, hoşgörü, diyalog ve birbirimizi anlama, ...gibi kazanılmış güzelliklerin horlanıp akir görülmesi karşısında iki büklüm oluyor ve inliyorum. İki büklüm olup inliyorum, çok ciddi gayretlerle elde edilen başarıların altının oyulmasına, o sevgi atmosferinin derinip yırtılmasına, toplumun değişik kesimleri arasında yeniden kavgaya start verilmesine, kinin, nefretin mergub bir meta gibi gelip baş köşeye oturmasına, sevginin, merhametin, şefkatin ve bunlara bağlı olarak da gelecek adına ümitlerimizin kapı kapı kovulmasına, sinelerde uykuya yatmış düşmanlıkların bir kere daha ortlatılmasına, evet, bütün bunlar karşısında kaddim bükülüyor, Kendimi adeta öldürülmüş bir sürü güzel şeyin mezarı başında tahayyül ediyor, acıyla kıvranıyor ve ürperiyor. Ne var ki olup biten bunca kemlik, bunca kötülük ve bunca vefasızlığa rağmen, hala o günlerin avdet edeceğini gösteren, ve onları bize geri veriyor gibi görünen saatlerin emareleri de başımızın üstünde. Yarısı uçurulmuş bir bina veya eksik kalmış bir mısra gibi imara azmi şahlandıracak, kalemi bir kere daha coşturacak bir hayli ışık var geçtiğimiz yollarda. Yıkılıp giden, sökülüp atılan o ümit dünyasından geriye kalan her parça bize, Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol, diyor gibi. Gerçi mevcut durum, bir yıkıt rüyaya benzeyen haliyle bana oldukça dokunuyor. Ve yapılanlar çok gücüme gidiyor. Ama yürüdüğümüz yol millet yolu olduğuna göre, Neye maruz kalırsak kalalım, başımıza gelen her şeyi sabırla, tevekkülle karşılamaya kararlıyız. Gönül gözlerimizle milletimizin mutlu yarınlarını süzerek, yaşatma zevkiyle hasret ve hicranlarımızı tadil edip yolda bulunmanın hakkını vermeye çalışacağız. Bir kısım yobazca düşünceler, yürüdüğümüz yolları yürünmez birer patika haline getirse de, hala her tarafta salınıp duran yeşillikler, gönüllerimizde yol yürüme heyecanı uyaran yol arkadaşları, insani duygularıyla diyaloga açık sineler, el sıkışmasını, kucaklaşmasını ve etrafına tebessümler yağdırmasını devam ettiren gönül insanları, Günahını bilen vicdanlar, hatalarına pişmanlık duyan ruhlar, geleceği mantık ve muhakeme üzerine bina etmek isteyen dimalar mevcudiyetlerini devam ettirdikleri sürece, ruhumuzun sarsılan sistemlerini yeniden derleyip toparlayacak ve yeni baştan deyip herkesi sevmeye devam edeceğiz. Şimdilerde hemen her yanda duyulan o suni i aatların, solgun nefeslerin pörsüttüğü duygular, düşünceler, mevsimi gelince yeniden canlanacak ve her yanda bir kere daha bahar naraları duyulacaktır. Ben bunca yıkılış, kırılış, dökülüş karşısında imanımın gereği olarak bir gadru efganı bir azim ve diriliş duygusunu dile getirmeye çalıştım. Beklentilerimin Hz. Kadıyul Hacat dergahında birer dua yerine geçeceği ümidini besliyorum.